İşçiye hakkını, alnının teri kurumadan veriniz, i. hadisin anlattığı, emek, bir, haktır. Hakkı hak edene vermek ise, İslam'ın korunması konusunda üzerinde önemli durduğu hususlardan biridir. Buna İslami terminolojide, ihkâk, ı hak, denir. Hakkı, hak sahibine vermek, demektir. Hangi konuda olursa olsun, hak, hak sahibine verilecektir. En temel insan haklarından tutunuz da hemen her konuda bir karşılığının olmasını gerektiren her şeyin adı, haktır. İslam'ın hak konusuna verdiği değer son derece önemlidir. Kur'an ay-Kerim'de hakke kelimesi ve türevleri 285 kadar ayette geçer. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de pek çok hadisinde, hakke, tan söz etmiş, hakke kavramının önemini belirtmiştir. Bir hadislerinde korunması gereken bazı hakları şöyle belirtilir. Hak, çeşitli bakımlardan kısımlara ayrılır. Hak sahibi açısından üçtür. Allah hakkı, insan hakkı ve müşterek hak. Birinci, Allah hakkı, hukukullah. Allah hakkı, kendisiyle Allah'a yaklaşmak, onu yüceltmek ve dininin prensiplerini veya topluma ait menfaatlerin gerçekleştirilmesi kastedilen haklardır. Bunlar, karşılığının büyüklüğü ve yararının geniş olması yüzünden Allah'a nispet edilmiştir. Allah hakkı sayılan başlıca fiil ve ibadetler şunlardır, namaz, oruç, haç, zekat, cihad, emri bil maruf ve nehayi anil münker, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, adak, yemin, hayvan keserken veya her iyi işe başlarken besmele çekmek gibi ibadetler. Suçlardan sakınmak, zina, zina iftirası, kas, hırsızlık, yol kesme ve içki içme cezası gibi hadlerle, diğer tazir cezalarını uygulamak, nehir, yol, mescid gibi genel irtifak, ortak kullanım, haklarını korumak. İkinci, insan hakkı, hukukul ibad. Bunlar, özel olarak fertlerin maslahatını korumayı hedef alan haklar olup, bazı hallerde hak sahibine bir bedel verilir veya düşebilir. Kul hakları ya genel olur kişinin sağlığını, çocukları ve malları korumak, güvenliği sağlamak, suç ve düşmanlıklara engel olmak ve devlete ait genel irtifak haklarından yararlanmak gibi yahut nitelikte olur. Malik'in mülkünde hakkını gözetmek, satıcının semende, satış bedeli, alıcının maldaki hakkı, kişinin telef edilen malının bedeli ve gasp edilen malın geri verilmesi konusundaki hakkı, kadının kocası üzerindeki nafaka hakkı, Annenin küçük çocuğu üzerindeki bakım yani, hıdane, hakkı ve babanın çocuğu üzerindeki velayet hakkı, özel nitelikli kul haklarındandır. Üçüncü, müşterek hak, Allah ve insan hakkı, ikisi bir arada bulunan haklara müşterek hak denir. Ancak bunları bazılarında kul hakkı üslün olur. Mesela, boşanan kadının iddetinde bu iki hakkı bir arada görmek mümkündür. Onda Allah hakkı vardır. Çünkü amaç neseplerin karışmasını önlemektir. Kul hakkı yönü vardır. Çünkü, çocuğun nesebini korumakta söz konusudur. Ancak Allah hakkı daha üstündür. Çünkü nesepleri korumada toplumun genel menfaati vardır. Yine insanın hayatını, aklını, sıhhatini ve malını korumada iki hak vardır. Fakat Allah hakkı, toplum menfaatinin umumi olması yüzünden daha üstündür. Yukarıda hadiste konu edilen hak, işçi hakkı, olup, doğrudan kul hakkı insan hakkıdır. İslam dini işçi hakkı konusunda titizlikle durmuş bir yandan ücretin en temiz, en hayırlı kazanç olduğuna işaret ederken, diğer taraftan, işçiye haklarının ve özellikle ücretinin tam ve zamanında ödenmesini teşvik etmiş, bunu teminat altına almıştır. Konuyla ilgili ayetlerden bazıları şöyledir. Herkese işlediklerinin karşılığı ödenir, kendilerine haksızlık yapılmaz. Ölçü ve tartıyı tam yapın. İnsanlara vereceğiniz şeyleri eksik vermeyin, düzelttikten sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. Dünya hayatını ve güzelliklerini isteyenlere, orada işlediklerinin karşılığını eksikliğe uğratılmadan veririz. İnanmış olarak yararlı iş işleyen kimse, haksızlıktan ve hakkının yeniceğinden korkmaz. Doğrusu inanıp yararlı iş işleyenlere, onlara kesintisiz bir ecir vardır. Adalet herkese hak ettiğini ve layık olduğunu vermektir. Verilen mesaj, hak, her şeyden üstündür.